dinleyenler merhaba. Cemre Beklentisi programının yeni bir bölümü başlıyor. Vera ehli ve sorumluluk şuuru. Soru. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde adalet, cömertlik vera, sabır, tevbe ve hayanın güzel hasletler olduğunu, ancak sırasıyla yöneticide adalet, zenginde cömertlik, alimde vera, fakirde sabır, gençte tevbe ve kadında hayanın bulunmasının çok daha güzel olduğunu ifade buyuruyor. Zaten zatında güzel olan veranın, alimlerde çok daha güzel olmasını nasıl anlamalıyız? Cevap şöyle değerli dinleyenler. Hadis-i şerifte güzel oldukları ifade edilen bu altı hasletin, bazı insanlarda daha güzel olması mevzunu, usul-ü fıkıhta temel bir kaide olan, ''Bihasebil mağrem el mağnem'' düsturuna bağlayabilirsiniz. Yani bir meselenin ceremesi, riski, meşakkat ve sıkıntısı ne kadarsa, ganimeti de o ölçüdedir. Buna göre bir insan, aşması gereken imtihanlar, karşı koyup direneceği günah ve measi, dişini sıkıp sabredeceği bela ve musibetler, ve ibadet-ü taatindeki hassasiyet ve derinliği nispetinde, amudi yani dikey olarak kalp ve ruh ufkuna yükselebilir. Mesela savaşta ölen bir insanın şehitlik payesini kazanması, Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin, bilakis onlar diridirler, fakat siz bunun farkında değilsiniz, İlahi hitap ve müjdesine mazhar olması ve ötede o kişinin doğrudan doğruya cennete girme lütfuyla serfiraz kılınması, onun çok riskli bir marekede yani harp meydanı ve cenk sahasında kendini tehlikeye atmasındandır. İşte hadis-i şerifte ifade edilen bazı güzel hasletlerin, bazı kimselerde daha bir güzellik kazanması hususunu da bu zaviyeden değerlendirebiliriz. Mesela genellikle gençlik döneminde hakim olan sağlık ve sıhhat, güç ve kuvvet, enerji ve dinamizm, insan için birer gaflet kaynağı olabilir. Bu açıdan o dönemde insanın hata ve kusurlarının farkına vararak Allah'a dönmesi, ona tevbe ve istiğfarda bulunması çok ciddi önem arz eder. Haya ve iffetin kadınlarda ayrı bir güzelliğe ulaşması mevzu da aynı zaviyeden değerlendirilebilir. Çünkü hususiyle kadınlar tavır ve davranışları itibariyle başkaları için birer imtihan ve fitne vesilesi olabilirler. Bundan dolayı onların bu mevzuda daha hassas, daha titiz ve daha afif olmaları ve iffet haziresinde kendilerini tahsin-ü almalarının apayrı bir ehemmiyeti vardır. Hatta denilebilir ki bu ölçüde iffetine dikkat eden bir kadın bir nefada bir hamlede evci kemalat insaniyeye çıkabilir. Akva ve vera Bu umumi değerlendirmeden sonra şimdi isterseniz sorunuzda bilhassa dikkat çektiğiniz alimin vera sahibi olma mevzuuna geçelim. Haram ve yasaklara karşı titiz ve tetikte olma, memnu şeylere girme endişesiyle bütün şüpheli şeylerden kaçınıp uzak durma şeklinde izah edilen vera, takvanın ötesinde bir zirve olarak görülmüş, yüce ve yüksek bir sıfat-ı Bu manada ona azami takvada denebilir. Bugüne kadar hakkında yapılan farklı tarifler çerçevesinde ele alacağımız takva ise, haramlardan kat'i olarak iştinab etme, farzları arızasız, kusursuz yerine getirme, vacipleri kemal hassasiyetle ifa etme, şüpheli şeylerden tevakkide bulunma ve şüpheli olduğu mülahazasıyla bazı mübahlara karşı bile tavır belirleme demektir hatta Şarani'nin mizanı esas alınacak olursa, insanın kendisini azimetlerle amel etme mevzuunda mükellef görmesi de, takvanın bir yönünü teşkil eder. Ancak bilinmesi gerekir ki bir insan, azami takvayı yaşama adına, azimetlerle amel etmeyi kendine bir yol olarak tercih etmiş bulunsa da, bu yolu herkese teklif etmesi doğru değildir. Hz. Peygamber'in takva ile alakalı ortaya koyduğu çerçeveye bakınca, onun telyin edici bir üslupla meseleyi daha yaşanılır ve herkesi kapsayacak bir şekilde ele aldığı görülür. Mesela bir yerde o, bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için Takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzları yapan, kebireleri işlemeyen kurtulur diyerek bize takva adına bir çerçeve sunar. Hz. Peygamber'in ilhama, varidata veya bir hutura binaen ortaya koyduğu bu takva tarifini, şartların ve konjonktürün hakiki manada takvayı yaşamaya müsait olmadığı, ve bir kısım kırılma, arıza ve zaruretlerden dolayı, azami takvanın yaşanamadığı dönemlerde, hiç olmazsa haramlardan iştinab edip, farzları arızasız, kusursuz yerine getirmek suretiyle, muhataplarını takva serasına ve onun vaat ettiği güzelliklerden istifadeye çağrısı şeklinde anlayabiliriz. Fakat bu noktada şu hususun gözden kaçırılmaması gerekir. Hazreti Peygamber bir taraftan bazı yerlerde meseleyi özellikle müftediler için yaşanır kılma adına bu şekilde arz etmiş olsa da, diğer taraftan başka yerlerde azami takvaya işarette bulunmuş ve ona talip olunması gerektiğini söylemiştir. yani iman ve Kur'an dairesi içine henüz adımını atmış müptedileri kaçırmamak ve meseleleri takdimde üslup hatasına düşmemek için daha objektif bir çerçeve sunulmuş, fakat diğer yandan insanların önüne kalp ve ruhun dereceyi hayatına yükselip azami takvaya ulaşması adına bir ufuk ve hedef konulmuştur. Takvanın diğer bir yönünü ise tekvini emirlere riayet teşkil eder. Günümüzde bizim ilim ve teknoloji gibi bazı sahalarda geri kalmamız, değişik zulüm ve baskılar altında ezilmemiz ve bunun neticesinde de kendi din ve diyanetimizden şüphe eder hale düşmemizin altında yatan en önemli sebeplerden biri de ayatı ı tekviniyeyi Doğru okuyup doğru yorumlayamayışımızdır. Demek ki kainat kitabını doğru okuyup doğru yorumlama da takvanın önemli diğer bir buğdunu oluşturmaktadır. Töhmet Yerleri ve Vera Ehli Vera ise bütün bunların daha da ötesini ifade eden bir mefhumdur. Vera bir yönüyle şüpheli şeylerden tevakkî etmek. Diğer yandan da hadis diye de rivayet edilen ittekû mevâdiat tuhem. Töhmet yerlerinden sakının. Sözü mucebince bazı meşru tavır ve davranışları bile bir kısım yanlış yorumlamalara sebebiyet verebilir mülahızasıyla terk etmektir. Buna göre vera sahibi bir mümin, laubalilik ve gayri ciddiliklerin nümayan olduğu bir yerde bulunmaktan tevakki etmelidir. Mesela bir kına gecesi, bir düğün merasimi dahi olsa, eğer orada, Allah'ı ve peygamberi unutturacak laubalilikler ufku kirletiyorsa, vera sahibi bir insan o mekanda kendi konumuna halel getirmemeli, durum ve kredisini kırdırmamalı, itibarını zedelememeli ve asla gayrı ciddiliklere laubaliliklere girmemelidir. Evet, haramlardan sakınma, kemal hassasiyetle farzları yerine getirme, Vacipleri ifa ve sünnetleri kılı kırk yararcasına eda etme hassasiyetinin yanında, Yanlış yorumlara sebebiyet verecek yerlerde dolaşmama, Yanlış yorumlanabilecek tavır ve davranışlar içine girmeme de, Vera sahibi olma adına önem arz eder. Bu durumu bir misalle biraz daha açmaya çalışalım. Diyelim ki siz, bir tarafında bir meyhane veya haramların irtikab edildiği başka bir mekanın bulunduğu bir caddeden geçiyorsunuz. Eğer siz halkın teveccüh ettiği, rehber olarak gördüğü, önlerinde numune-i imtisal kabul ettiği birisiyseniz, lehviyat mekanlarının bulunduğu böyle bir caddeden geçerken, acaba oraya mı girdi? orada o atmosferi paylaştığı dost ve arkadaşları mı var, türünden değişik mülahazalara sebebiyet verecek ve sizde itibar ve kredi kırılmasına yol açacak her türlü tavır ve davranıştan uzak durmanız gerekir. Evet, eğer siz milletin gözünün içine baktığı bir insan konumundaysanız, size itimat eden o insanları şüpheye düşürmemek, teşeddüdü araya sevk etmemek ve güvenilirliğinize toz kondurmamak için mecbur kalmadıkça o tür lehviyat ve levsiyatın işlendiği yerlerin yakınından bile geçmemelisiniz. Değerli dinleyenler, Cemre Beklentisi programında burada kalmak zorundayız. Gelecek bölümde aynı konuya devam edeceğiz.